Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim! O Sadıkarı ı yardı, sıddıktı, sadakatte, doğrulukta zirvedeydi. Cömertler cömertiydi. Bildiğimiz bir ilke vardı. Bir insan gerçek anlamda cömertse aynı zamanda ileri boyutta cesur olurdu. Cömertlik ve cesaret ikiz kardeşti. Biri olduğunda öbürü de olurdu. Ayrılmaz iki parçaydı. O ki Peygamberdi. Bir ömür peygamberin en sadık dostuydu. En candan arkadaşıydı. Bütün varlığını onun yoluna koymuştu. Bu sıddık insan, bu cömert insan, bu yiğit insan, bu canana dost insan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'di. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Resulullah'a çok düşkündü. Şiddetli bir sevgiyle seviyordu. Resul-i Ekrem'i gördüğü zaman ruhu huzur buluyor, gül yüzü tatlı tatlı tebessüm ediyordu. Ebu Cehil, Peygamber Efendimiz'e azılı bir düşmandı. Efendimiz'i gördüğü zaman psikolojisi bozuluyor, son derece rahatsız oluyordu. Efendimiz'in şerefli arkadaşları bir gün, Ey Allah'ın peygamberi, Ebu Bekir sizi gördüğü zaman sevinci yüzünden okunuyor ama Ebu Cehil gördüğü zaman neredeyse deliye dönüyor. Bunun sebebi ne olabilir diyorlardı. Peygamber Efendimiz, ben sadece bir aynayım. Ebu Bekir o kadar güzel ki, bana baktığında kendi güzelliğini görüyor ve iç dünyasında dalga dalga sevinç halesi oluşuyor.'' Ama Ebu Cehil beni gördüğü zaman kendi iç dünyasını, o karanlık dünyasını görüyor ve bu görüntü onu ciddi olarak sıkıntılara sokuyor buyuruyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz Hakk'a davet edildiğinde hiç tereddüt etmeden iman iklimine giriyordu. İslam'la şerefleniyordu. Artık iman iklimindeydi. Peygamber iklimindeydi. Nazil olan ayetler Peygamberin dilinden rahmet rahmet gönüllere iniyordu. Her ayet Ebu Bekir Efendimizin imanını dalga dalga büyütüyordu. İman kainatın en büyük hakikatiydi. Bu hakikati idrak edenlerin, bu hakikatin ikliminde olanların içi içine sığmıyordu. İman edenler çevrelerine rahman Rahim'i anlatmak istiyorlardı. İnsanların kendi kendine büyüttüğü İlahlaştırdığı varlıklar zavallıydı. Onlar aciz varlıklardı. Ezel ve ebed sultanı Allahu Teala idi. Rabbi Rahim kendini ayetlerle anlatıyordu. Bu ayetler insana insanlığa ulaştırmalıydı. Rablerinden gelen ayetler cümle kullarına bildirilmeliydi. Ebu Bekir Efendimiz peygamber efendimize teklif ediyordu. Tevhidi Mekke'nin bağrında haykırayım diyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam henüz erken olduğunu sabretmek gerektiğini beyan buyuruyorlardı. Ebubekir Bekir Efendimiz kabına sığmıyordu. Belli bir süre geçiyordu. Tekrar Peygamber Efendimiz'e teklifini yineliyordu. Kabe'de tevhidi ilan edelim ey Allah'ın peygamberi diyordu. Peygamber Efendimiz onaylıyordu. Şerefli arkadaşlarıyla Kabe'de hakkı ilan edecekler, tevhidi beyan edeceklerdi. Ama bu son derece eksiliydi, son derece tehlikeliydi. Kabe'ye geliyorlardı. Bir avuç mümindiler. Her biri akrabaların arkasına giriyordu. Ebubekir Bekir öne çıkıyor ve Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun Resulü'dür. Allah'tan gayri ilahlaştırdıklarınız sizin kuruntularınızdır diye konuşmaya başlıyordu. Ama müşrik öncüler oradaydı. Ebu Bekir Efendimizin konuşmasında neler söyleyebileceğini kestirebiliyorlardı. Buna fırsat vermek istemiyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz daha konuşmaya başlayınca hemen saldırıya geçiyorlardı. Ortalık bir anda ana baba gününe dönüyordu. Ebu Bekir Efendimiz'e tekme tokat giriyorlardı. Özellikle müşrik utbe Ebu Bekir Efendimiz'in yüzüne tekmeler vuruyordu. Giderek olay linçe dönüşüyordu. Ebu Bekir Efendimiz daha fazla dayanamıyor, bayılıyordu. Durumu Ebu Bekir Efendimiz'in kabilesi duyuyordu. Teim kabilesi haber alıyordu. Süratle geliyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz cansız gibi yerdeydi. Teyim kabilesi sakinleri, Ebu Bekir Efendimiz'i büyük bir bezin içine koydular... Ve öylece evine götürdüler Bu arada Teym kabilesi Kabe'ye bir duyur asıyordu Şayet bu dayak sonunda Ebu Bekir ölürse Utbe Teym kabilesinden Yakasını kurtaramayacaktır Herkes bunu böyle bilmelidir Ebu Bekir Annesi Ümmül Hayr Kanrevar içerisinde görünce Bir çığlık atıyordu Ebu Bekir efendimizin üzerine kapanıyor Yavrum yavrum diye fikan ediyordu Teyim kabilesinin ileri gelenleri baygın yatan Ebu Bekir Efendimizin çevresinde oturuyorlardı. Ebu Bekir'in hali ümit vermiyordu. Nefes almada zorlanıyordu. Bir ara kısık bir sesle peygamber nerede diyordu. Teimliler sanki bir tokat yemiş gibi oldular. Şaşırdılar, hayret ettiler. Ve ölüme gidiyorsun, hala Muhammed sayıklıyorsun. Ya Ümmül Hayr! Sen ona bir şeyler yedirmeye gayret et Durumunu bize bildirirsin Diyorlardı ve ayrılıyorlardı Anne ümmül hayrın kalbi bedeni titriyordu Ciğer paresi evladı göz önünde uçup gidecekmiş gibi geliyordu Anne evladının başını dizine alıyor Ve bir şeyler içmesini yemesini söylüyordu Ebu Bekir efendimiz ağzını açamıyordu Biraz kendine gelince peygamber nerede? Annesi, vallahi arkadaşının nerede olduğunu bilmiyorum diyordu. Ebu Bekir Efendimiz annesine, Hattab'ın kızı Ümmü Cemile'ye gitsen, haber getirsen diyordu. Anne Ümmül Hayr hemen yola koyuluyor ve Ümmü Cemile varıyordu. Kızım diyordu, Ebu Bekir sana selam söylüyor ve Muhammed bin Abdullah'ın nerede olduğunu soruyor diyordu. Ümmü Cemil, ben ne Ebu Bekir'i, ne de Muhammed bin Abdullah'ı bilmiyorum diyordu. Ümmü Cemil Müslümandı. Müslüman olduğunu gizliyordu. Ortam son derece gergindi. Müslümanlığı bilinenler büyük baskılar görüyorlar. işkencelere maruz kalıyorlardı. Ümmül hayır, ana kızım beni sana o gönderdi. Hattab'ın kızına git demişti diyordu. Demiş olabilir ama ben dediğin adamları tanımıyorum. Ne halde olduğunu görmek isteyenler, Giderler kendileri öğrenirler diyordu. Ümmül hayır, kızım kendisi ayağa kalkacak halde dahi değildir. O zaman Ümmü Cemil, Ama istersen oğlunun yanına gidebilirim. Ne iyi olur, ne olursun hemen gidelim. Beraberce eve geldiler. Ümmü Cemil odaya girdiğinde, Ebu Vekir efendimizi çok perişan halde görünce dayanamadı. Kafirler, fasıklar, seni bu hale getirdiler öyle mi? Dilerim intikamını Allahu Teala alır. Ebu Bekir Efendimiz Peygamber nerede? Ümmü Cemil Annem buradadır sözlerimizi duyuyor. Annemden zarar gelmez çekinme. Peygamber Efendimiz Sıkhat ve selamettedir Diyordu Ümmü Cemil. Ebu Bekir Efendimiz Nerededir diye soruyordu. Erkam'ın evinde diyordu Ümmü Cemil. görmem lazım. Ümmü Cemil Bu halde gidemezsin. ''Vallahi peygamberi görünceye kadar bir lokma yemem, bir yudum da içmem.'' diyordu. Aradan birkaç saat geçiyordu. El ayak çekiliyordu. Akşamın karanlığı insanları belirsizleştiriyordu. Artık gidebilirlerdi ama nasıl gideceklerdi? Ebu Bekir Efendimizin yürümesi mümkün değildi. Ayakta durabilecek takati dermanı yoktu. Annesi bir koluna, Ümmü Cemil diğer koluna giriyor... Ve dar sokaklardan Erkam'ın evine varıyorlardı Peygamber Efendimiz Ebu Bekir'i yaralar içerisinde görünce Gül yüzleri verdi. Deryalar içle gözlerinden damlalar üst üste dökülüyordu Hemen kucakladı bağrına bastı Derin bir sükut oldu Hüzün türküleri dört bir yandan ılgıt ılgıt geliyordu Ama kalplerde Allah vardı Allah için bir çaba vardı Allah için hayat ve hayatlar vardı Allah için çekilen çileler gam değildi Ebubekir Efendimiz Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın peygamberi diye Kısık sesiyle içindeki manayı dillendiriyordu Ebu Bekir Efendimiz bu fırsatı kaçırmak istemiyordu Peygamber ve annesi aynı meclisteydi Yediği dayakları kanlar içinde olan bedenini unutuvermişti Ah! Anacığı bir Müslüman olsundu. Ebu Bekir nice dayaklar yesindi. Dayakların verdiği elem ve keder umurunda olmazdı. Ebu Bekir Efendimiz, Ey Allah'ın Peygamberi! Benim annem evlad hakkında pek hayırlı, pek şefkatlidir. Ona dua etseniz, Allah ona kendi yolunu ihsan eylese ve cehennemden kurtulsa diyordu. Peygamber Efendimiz, bütün varlığıyla Kendini duaya kilitliyorlardı Ümmül hayr’ın hidayete ermesi için Müslüman olması için işli işli dua buyurdular Ümmül hayr’ın gönül dünyası açılıyordu Resulullah'a yöneliyordu Onu canı gönülden dinliyordu Ve İslam'la şerefleniyordu Ebu Bekir Efendimiz Sevincinden gözleri doluyor Anacığına sarılıyordu Ana oğul iman ikliminde kanat açıyorlardı pervaz açıyorlardı. İkisinin de gözlerinden damlalar düşüyor ve rahman Rahim'e hamd ediyorlardı. Oğul yıllar önce varoluş çizgisine gelmişti. Oğul yıllar önce yörüngesini bulmuştu. Şimdi ise anacığı asıl yörüngesine oturuyordu. Ebu Bekir Efendimiz ömrünün en sevinçli en huzurlu günlerinden bir gün yaşıyordu. Artık o, Rabbi Rahim'inin yoluna nasıl kurban olmazdı? Rahman Rahim, Halim, Gaffar, Tevvap olan Rahmanı Rahim'e nasıl bütün varlığını vermezdi? O şimdi bütün varlığıyla hamd ediyordu. Rabbi Rahim'ine derin özlem içindeydi. O ne güzel Müslümandı bütün çırpınışı güzel bir mümin olabilmek içindi. O Rabbi için yardan ve serden geçendi. O ümmetin en büyük yıldızıydı. O peygamberin sadı gari yariydi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam